Devam edelim hocam. Engelliler oruç tutabilirler mi veya tutmayabilirler mi? Diyelim tutmayanlar da fidyesini verebilirler mi? Engelliden ne kastedildiği açıklanmalıdır. Evet. Bedensel ve zihinsel olarak iki ayıralım isterseniz. Tamam. Zihinsel engelli eğer yaptığı işin farkında olmayacak derecede zihni melekesini yitirmişse... Hı hı. O onun e, aklının e, akli melekelerinin yeterli düzeyde olmadığına hükmedersek onun dini hükümlerle mükellef olmadığına hükmederiz. La dîne limen la akle lehu aklı olmayanın yeterli muhakeme kabiliyeti olmayanın dini sorumluluğu da olmaz hükmünce bu tür bu yani e, zihinsel engelliler için bunu söylemiş olabiliriz. Ama öyle zihinsel engelliler var ki ibadet nedir? Oruç nedir? Namaz nedir? Allah din peygamber nedir? Bunları bir şekilde kavruyor. Hı hı. Hadi yavrum oruç tutalım dediğiniz zaman de iştirak edecek. Bunu oruç tutturmak lazım. Evet. Ee, kavuruyor çünkü işi kavuruyor. Bunun oruçla mükellef olabilir. Ama dediklerinizi anlamayacak derecede zihinsel bir engeli varsa o sorumlu değildir. Gelelim bedensel engellilere. Hı hı. Bedensel engellilerden eğer oruç tuttuğu zaman normal hayatını devam ettirmesine e, engel olacak bir hal ortaya çıkarsa adamın ayakları yoktur Allah göstermesin yürüyemiyordur bunun e, oruç tuttuğu takdirde hayatında bedeniyle alakalı bir değişiklik olmayacak eski hali devam edecek sadece fiziki gıda ihtiyaçlarına duyacak onu aynı şeyi ben de duyuyorum o da duyuyor dolayısıyla oruç tutma noktasında kendisiyle benim aramda hiçbir fark olmayan bedensel engelli bir kardeşimiz oruç tutmakla mükelleftir. Dolayısıyla evet. eli olmayan, yürüyemeyen, işte belinde eğrilik olan insanlar oruç tutmaya fiziki olarak katlanabileceklerse, yani oruç tutabileceklerse tutmalıdırlar. Sırf bedensel engelli olduklarından dolayı oruç muafiyeti söz konusu değil. Evet.